1562 numaralı konu, i̇bn Mesud'un evinden çıktığında söyledikleri, Abdullah bin Mesud evinden çıktığında, Bismillah'ı, tevekkeltü al -alahi, la havle ve la kuvvete illa bilah, Allah'ın ismiyle, ben ona davandım, günahlardan dönerek ibadete yöneliş ancak onun kuvvet ve kudretiyle olur, derdi.